Kedi, kediden öte bir şey İstanbul'da. Kedi, bütün İstanbul'un bir tarif edilmez karamaşası, kültürü ve özgünlüğüyle, özelliğiyle ilgili şey. Siz nasıl kediyi fark ederseniz, kedi de sizi fark eder. Bu çok karşılıklı bir şeydir. Ayna gibi. varlığından haberdarmış. Kedidenmiş ki rızkımı Allah veriyor işte kul da aracılığı ediyor. Hayvan sevgisi farklı bir sevgi. Hayvan sevmeyen insan, insan da sevmez. Evet Açık Radyo Açık Dergi programı devam ediyor. Başta duyurduğumuz gibi... İstanbul kapsamında gösterilen Kedi Filmi'nin yönetmeni Ceyda, Dur Ceyda Torun, stüdyo konuğumuz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba, <gülüyor> evet. hoş geldin. Merhaba. Evet, bir evet. Kedi İstanbul belgeseli ismi Kedi mi diyelim, ne diyelim. Çünkü e, şimdi ben en başında itirafını yapayım, izlemedim, seçil izledi belgeseli. Henüz izlemedim diyeyim, umarım gösterilecek ilerleyen günlerde ama if gösterimleri biz bu söyleşiyi yaparken... Bitti Peki bir sürpriz olur cumartesi günü onun için açık dergiyi dinlesin e, Dinleyicilerimiz Takibinde olsunlar Şimdi Günde ki... ek gösterimi vardı Hatta öyle bir yerden girdiniz Tamam nasıl geçiyor onu soralım If nasıl geçti kedi e, ekibi için Çok güzel çok e, keyif verici Çok gururlandırıcı Çok mutlu edici bir şekilde <gülüyor> geçiyor ve geçti e, Filmimize gö gösterilen ilgi bizi gerçekten çok duygulandırdı Hı <gülüyor> hı İlk gösterimiz geçen pazar akşamı e, nişan taşısi tiz sinemaksimumda 300 kişilik salonda oldu ve dolup doluydı. Hatta merdivenlerde duranlar vardı. O gerçekten çok hoşumuza gitti. E, tepki şimdiye kadar çok çok pozitif, çok e, güzel. Gerçekten de bunca senedir yani iki buçuk sene verdiğimiz emeğin sonucu. Çok tatlı oldu. Evet o iki buçuk seneye sorarız ama belki böyle filmin iddiasında karşıladı diyebilir miyiz bu ilgi? Yani İstanbul ve kedinin yakınlığı iddiasını bu kadar ilgi olması. Umarım. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde yani sonuçta e, filmin konusu çok e, hitap ediyor insanlarımıza. Çünkü gerçekten de kediler İstanbul hayatlarımızın çok büyük bir parçası. Olumlu ya da olumsuz her türlü hayatımızda varlar. <gülüyor> bizim film çekimi süresince ve şimdi de gördüğümüz kadarıyla daha çok olumlu zaten çekimi ve filmi yapmanın en keyifli tarafı da buydu hani çünkü her türlü koşulda yaşayan kedi de görüyorsunuz İstanbul'da hem iyi hem kötü ama genelde yani ağırlık olumluya dönük dön, olumlu olumlu tarafta <gülüyor> İnsanlarımız çok çok şefkatli ve duyarlı ve düşünceli insanlar aslında. Evet. Bir de e, uzun metrajlı bir belgesel film olduğunu söylemek lazım en başta. Ve gerçekten başrolde de kediler var. Yani hani en baştan kendi adıma söyleyeyim. E, insanlar mı ön planda olur, kediler mi? Nasıl çıkar acaba bu kadar film diye düşündüğüm zaman aslında kedilerin gerçekten ön plana çıktığını görüyoruz. E, nasıl çıktı bu fikir? Nereden geldi? Çünkü bir taraftan da dışarıda da söyledim sana. E, uzun zaman önce de... Buralara yayılmış insanlar duymuş ve merak ediyorlardı nasıl çıkacağını, ne zaman çıkacağını. Sen nasıl karar verdin böyle bir film yapmaya? Ee, yaklaşık üç sene evvel e, görüntü yönetmenim eşimle Charlie da bu filmi çeken görüntü yönetmenim e, beraber bir yapım şirketi kurduk ve önümüzde yapabileceğimiz projeleri konuşurken e, bir belgesel filmi İstanbul'da geçen bir belgesel filmi İstanbul'un kedilerine ele alan bir belgesel filmi yapmayı öne sundum ben. Özellikle çünkü çocukluğum İstanbul'a geçti ve kediler, sokak kedileriyle geçti ve en yakın dostlarım onlardı falan diyebilirim. Kuduz aşılarına kadar giden bir ilişki. O yüzden bir fikir oluştu fakat nasıl ne çekeceğimiz... Hani İstanbul ve öte bir şey, bir şey tasarlamamız buraya gelip araştırma yapmakla e, ortaya çıktı. O da işte iki buçuk seneye evvel neredeyse oluyor bu araştırma dönemi. E, daha evvel yayınlanan kısa bir e, teaser <gülüyor> videosu da iki sene evvel sanırım iki sene evveline denk geliyor. O aslında bizim e, kendi aramızda hani bu filmin nasıl bir... ...film yaratabiliriz ve... E, ...insanları nasıl bize katılmalarına... Yardım, e, ...ikna edebiliriz... ...diye hazırladığımız bir videoydu... ...sonuçta da... E, ...film gerçekten de ona da çok... E, ...benzer bir film oldu... ...fakat hani o, o, o, orijinal fragmanda... ...dokuz kedi hedef almıştık... ...hatta filmin ismini dokuz canlılar... ...tarzında düşünüyorduk... <gülüyor> ...tabii dokuz olmadı sonunda yedi kedi... ...oldu, o ismini de değiştirdik... ...zaten dünya çapında kedinin anlamı... bilinsin istedik... Kedi oldu. Neden öyle bir şey oldu peki? Neden dokuzdan yediye düştü? Araştırmalarımızda 35 kediyle başladık. Hmm. Yani bu araş... Bayağı kedileri odaklanıyorsunuz. Evet. Belli kedileri odaklanıyorsunuz. Aynen yani, yani. yani şöyle oldu. Ee, biz de gelişlerimizde ve e, biz burada yokken bizimle çalışan özellikle üç tane e, arkadaşımız vardı e, yapımcı. Hı hı. Onlarla beraber sokaklarda hani e, özel şeyler gördüğümüz zaman mesela çoğu zaman zaten kedilere... ...mama veren insanları görüyorsunuz yollarda... ...onlarla sohbet edebiliyorsunuz... ...ya da işte mesela filmimizde var olan... ...Karaköy sahilinde... ...bir caminin duvarında... ...bir ilan gördük, hani elle yazılmış bir ilan... ...bunlar kedinin, köpeklerin kaplı, su kaplarıdır... ...lütfen almayın bu kapları diye bir uyarı yazılmış... ...onun kime ait olduğunu öğrendiğimiz zaman... ...zaten bize oradaki... ...en sevilen... ...Bengü isimli... Cihan'ın en tatlı e, kedisiyle tanıştık ve onun sayesinde birkaç esnafla tanıştık. Orada hayat nasıl onu gösterebildik. Hı hı. Ve böyle mühit mühit bütün İstanbul'u dolaştık. Asya, Avrupa, her yeri gezdik. 35 e, ke kedi hikayesi ip e, takip etmekle başladık. Çekim süresince 19'a düştü. Montaj süresinde de 7'ye düştü. Peki. Bir dakika niye düştü? Ben izlemedim. Tamam, pardon, pardon. Şöyle açıklayayım. Ee, bir şey mi oldu kediler? Yok, ilâkî kediler bir şey olmadı. Bazıları, yok, evet, bazıları gerçekten de bir gün gitti geri gelmedi. Hani evet. eğer onun kedisi değilmiş mesela Hı -hı. ya da işte birisiyle konuştuk. A bizim kedi şunu bunu yapar dedi. Hı -hı. Sonra onu çekmeye gittiğim zaman kedi bütün gün uyudu falan. Hani Hı -hı. her zaman her şeyi şeyde bulamıyordunuz kedi de. Bir de e, tabii ki hani film icabı böyle bütünsel hikayeler. Evet. Yaratmaya çalıştık Montajda o yüzden zaten 7'ye düştü Çünkü Hı. hani bir başı ortası sonu olan Ya da bir temaya Özellikle ışık tutan bir hikaye olmadıkça Doğru. E, Koyamadık ki Aslında ne kadar çok e, Hani Kesmek istemediğim çok hikaye vardı Yani filmde yani pek çok insan hikayesine de dolayısıyla odaklanıyor aslında mahalleliyi görüyoruz, balıkçıları görüyoruz devamında işte ilerleyen pek çok şey oluyor. Ee... Şehrin hikayesi aslında ortaya çıkıyor evet. şehir ve insanlar. Evet ve yani hani örneğin Karaköy derken Karaköy'de de belki şimdi yakın zamanda olmayacak balıkçılara kadar gidiyoruz. Hatta bir kentsel dönüşüm vurgusuna da girdi ister istemez. Bu başından planladığınız bir şey miydi? Süreç içinde mi gelişti? Bu yani tam gördüğünüz isabet aldığınız bir şey miydi? Süreç içinde daha bir ortaya çıktı. Çünkü hani sonuçta kedilerin bizim hayatlarımıza ayna tutmaları ve bizim sorunlarımızı da bizim bize yüzleştirmeleri de çok enteresan bir şey. Onu çekerken fark ettik. ...hani e, mesela kediler dışarıda olmayı seviyor... ...gerçekten seviyorlar... ...toprak ve yeşil alan olmadığı zaman biraz... ...daha zor yaşıyorlar... <gülüyor> ...ki aslında biz de öyleyiz... ...hani biz, bizim de yeşil alanlardan... ...topraktan uzaktan, uzak kalmamız... ...sağlıklı bir şey değil... ...o yüzden çok paraleller var... ...kediler ve insanların hayatları arasında... ...kentsel dönüşüm konusunda kesinlikle çok... E, Hani çekim yap çekim yaparken araştırma yaparken çok şey ortaya çıktı. Biz e, Boğaz içinde ve diğer yerlerden e, mimarlar ve işte profesörlerle konuştuk bu konularda hakkında İstanbul hakkında e, hatta araştırmama ben bir, iki, hem kedi hem İstanbul açısından eşit bir şekilde girdim. Hı hı. E, çünkü İstanbul'un geçmişi de çok enteresan ve İstanbul'un e, binlerce sene eski bir Hani binlerce senelik bir şehir olması, kedilerin de o binlerce senedir burada olmaları, e, bizden öte bir şey. Yani şu andaki İstanbul'dan ve şu anda İstanbul'da yaşayan insanlardan da öte bir şey bu. O yüzden o e, hani evrensel, o zamansız, ölümsüz ruhunu kediler biraz e, kediler yakalıyor. Evet. Tüm masalsılık ortaya çıkıyor yani. Evet. Beraber. Bir de odaklandığınız bu Hindistan'daki işte ineklerle Yan yana koyu, koyuyorsunuz mu yoksa bu al, bahsettiğiniz bir algı mı İstanbul kedileri? Bu aslında için. E, yurt dışındaki insanların Hı. Türkiye'deki İstanbul'daki kedilerin ziyaret ettikleri zaman e, düşündükleri bir e, düşünce. E, İstanbul'daki kedilerin Hindistan'daki inekler gibi tapıldıklarına inanmıyorum. E, zaten ben Hindistanlıların ve İneklerle olan aralarındaki ilişkiyi tam bilmiyorum. O yüzden onlara tam net konuşamam ama. E, evet Hindistanlı olmak gerekir en başta. Zaten. Yani aynen aynen. E, fakat hani gerçekten de yurt dışından İstanbul'a gelindiği zaman hatta ben de 11, 11 yaşımdan itibaren yurt dışındayız ve her yaz İstanbul'a gelirdik. O yüzden her seferinde o ne kadar İstanbul'daki kedilerin ne kadar özel ve nadir bir şey olduklarını her, her yaz görüyordum. O yüzden galiba yurt dışındaki insanlara zaten o kadar ekstrem geliyor bu durum. Hı hı. Ki aslında hani e, Londra'nın sokaklarında veya New York'un e, metro raylarının arasında bir sürü fare görürsünüz. Hani burada gördüğünüz kedi kadar. Ama kimse evet. tabii ki fareyi o kedir rolle o, o muamele yapmıyor. E, aynen öyle. O yüzden bir özel bir ilişki var bizim e, İstanbul'da kedilerle. O e, çok özel bir ilişki. Yani aslında mesela filmde gördüğümüz şeylerden biri bu ekolojik kısmını da insanlar anlatıyorlar. Uzmanların belki söyleyecekleri şeyi insanlar anlatıyorlar. Tam da o hikayeleri bulmuşsunuz. Nasıl buldunuz peki o hikayeleri ve anladığım kadarıyla da çok uzak ilişkiler değil bunlar yani... Ee, ...insanlar size açıkça söylüyorlar, siz biraz onlar hakkında bir şey biliyorsunuz, işte bir yerde var, bir balıkçı ile konuşurken, sizin iki çocuğunuz vardı dedi mi diyorsunuz mesela? Böyle bir tanışıklık var, böyle git geldi bir süreç mi o işte, nasıl zaman geçirdiniz bu hikayedeki kişiler ve tabii kedilerle? İki ay boyunca çekim yaptık ve her gün çekim yaptık, sabahtan akşama kadar çekim yaptık, belgeselin güzelliği oymuş, durmuyorsunuz yani. <gülüyor> Ee, ve e, evet kum, mesela kum kapıdaki balıkçılara işte e, haftada dört kere her sabah mesela onlara özellikle sabahın köründe gitmek uygun oluyordu. Çünkü saat 7'de ya da 6'da tezgahları kurmaya başlıyorlar balıkçı e, tekneleri geri geliyor avdan falan. O yüzden hani mesela her dört e, haftanın dört günü her sabah saat ...6 ile 10 arası oradaydık. Kum kapıdasınız. Kum kapıdaydık mesela. Nişantaşı'na da gitmişsiniz. <gülüyor> Nişantaşı'na da gitmişsiniz. Orada da <gülüyor> başka bir muamele muhtemelen. Hayır. Tam bir sınıf sağlık aslında filmde gördüğümüz şey. o Yani Nişantaşı'nın kedisi de bir başkaydı mesela filan. Ama yani çok tatlı bir hikaye. Sen anlat istersen ben girdim böyle bir ana mı? Yok yani sonuçta bütün e, semt, her semtte farklı e, bir ilişki gördük ama genelde e, hani... ...belki kediler, kedicilerin... ...daha çok olduğu moda gibi... ...Cihangir gibi... Hı hı. E, mühitlerde daha da çok kedi görüyorduk... ...daha da iyi halde kedi görüyorduk... ...fakat hani bireyler gerçekten... ...asıl bu şeyi çok... E, e, ...sim geliyor... ...o ilişkiyi daha çok simgeliyor... ...ve her yerde en azından... Yani ...her mühitte en azından bir tane... ...kedici insan vardı ve o kedici insan... ...gerçekten de bütün kedilere bakıyordu... ...o yüzden... Ee, ...bilmiyorum belki Nişantaşı'ndaki kedimiz... ...şans eseri öyle bir karakteri vardı... ...belki hani Samatya'daki... ...kedi de öyle olacaktı bilmiyorum ama. ama... ...hani... E, ...biraz şey gibi... E, ...insanları hani... E, bir mühitin insanlarını ve mühitini daha iyi tanımak istiyorsanız kedilerine de bakabilirsiniz gerçekten de. Evet mesela dışarı atılmış bir kedi olduğunu söylüyordu garsonlar Duman'ın ve yani... Hani... Nişantaşı'ndaki kedi Evet Nişantaşı'ndaki kedin ama Samantya'daki kedi gerçekten böyle yırtık mahalle kedisi falan böyle bir... ...başka bir durumu olduğunu görüyorsun en azından. Karakterini de ortaya koyuyor. Ee, bunlar biraz da e, çekimle, o teknikle sağlanmış. Çünkü çok yakından şeyler var. Birini tanımak için hakikaten yakından bakman lazım. Kedileri de öyle planlarla çekmişsiniz. Ve anladığımız kadarıyla e, kedi kameraları icat etmişsiniz. Nasıl oldu bu? <gülüyor> ee, i̇lk önce kedilere... Ee, kamera takabileceğimizi düşündük. <gülüyor> Büyük bir hataymış. <gülüyor> Aslında çok şeylerdi, rahatlardı bu konuda ama e, on, çok ufacık bir kamerayı e, bir e, kedi e, yeleği tasarladık. ...terzi arkadaşımızla... ...ona takaraktan üstlerine giydirmeye çalıştık. E, dengelerini... ...kaybettikleri anda hiç... ...hoşlarına gitmiyor. O yüzden oturuyorlar. O yüzden... Hani ...herhangi bir ağırlık farkı... ...varsa vücutlarında. O yüzden de belki... ...tasma, boncuk falan ve şeyler sevmiyorlar. Hareket etmemeye karar verdiler. Ve oturuyorlar derlerdi. O yüzden o olmadı. İşte uzaktan kumandalı... ...arabaların... Üst, e, arabaların ...üstünü çıkarıp onun yerine kameralar... ...taktık. E, sonunda en çok... ...başarılı olan görüntüleri... Ee, ana, kem, anne, ana kameralarımız olan Canon 5D Mark 3 kameralarını böyle e, çok uzun e, direkli <gülüyor> e, aparatlar yaparaktan yere çok yakın bir şekilde e, tutabildik. Böylelikle gerçekten de kedilerin omuzlarının üstünden sanki peşlerinden e, çekiyormuş gibi oldu. Hmm. Bir de işte havadan görüntüler yakaladık. E, dronelarla çatılara olabildiğince yakın bir şekilde biz çatılardaydık baya bir zaman. hani Galata çatılarını atladık, yürüdük ettik kedilerin peşinden. Ama onların gireme, girdiği, bizim giremediğimiz, onları takip edemediğimiz çok yer oldu ve onu da, orada da görüyor insan. Hani İsta, İstanbul'u kediler gerçekten farklı bir gözle görüyor ve farklı yaşıyorlar. Bizim asla giremeyeceğimiz yerlere girer, giriyorlar. Bizim e, gözden görmediğimiz, yıkımda olan diyelim bir Evi. Onlar ev yapıyorlar. Orada yaşıyorlar. Hani o, o da çok enteresan bir şey. Değil evet. Bu, kedi belgeselini konuşuyoruz bu arada. Ceyda torunla beraber. Kedinin gözünden İstanbul e, izlemek için şu anda bir şansınız yok gibi gözüküyor ama umarız vizyon ben merak ediyorum artık daha da fazla merak ediyorum. E, bütün o <gülüyor> kamera, lojistik hamlelerle beraber. E, İki ay hakikaten çok zor geçmedi mi kedilerin peşinde bayağı? Onların kontrolü altında belki yorucu olmuştur herhalde biraz ama çok çok keyifliydi çünkü çok keyifli hayvanlar yani gerçekten de e, belki de biz onlara talimat vermeye çalışmadığımız için ya da oyunculuk yaptıtmaya çalışmadığımız <gülüyor> için çok rahattılar e, hani ama tabii ki mesela Pazartesi Salı giderdik orada olurlardı Çarşamba giderdik orada evet. olmazlardı beş saat beklerdik gelmezlerdi hani o anlamda hani sahneye çıkmayan oyuncu gibi kaprisli oyuncular <gülüyor> kaprisli oyuncu gibi ama o zaten hayatını bir yerde yaşıyor sonra ertesi gün geliyordu falan hani böyle çok şeyler yaşadık Galata Köprüsünde e, balıkçılarla beraber bekleyen bir tekir kedinin hikayesinin peşinde e, günlerce günlerce koştuk ve ne zaman kedi Galata Köprüsünde ise biz ...şehrin öbür ucundaydık, geri gelemedik... ...biz geldiğimiz zaman köprüden çıkmıştı... ...falan derken hani... ...bazı hikayeleri takip bile edemedik ama... E, ...çok keyiflerdi, çok... E, ...kamerayı çok seviyorlar... ...çoğu kamerayı çok seviyor... ...belki de kamera lensini bir büyük göz olarak görüyor... ...bilmiyorum... Hmm. Hani böyle, bilir, hani, evet. ...seyredilmek hoşlarına gidiyor... Ee, ...enteresan bir şekilde... ...görüştüğümüz bazı yazarlar... E, ...düşünürler de bunu ortaya... filozoflar da bunu ortaya koydu... ...hani kediler bir bakıma... ...diğer hayatımızdaki diğer hayvanlara... ...nazaran iş hayvanı... ...değil daha çok bize eşlik eden... ...ve varlığımızı teyit eden... Hmm. ...bize hani saatlerce böyle... ...köşede oturup bize bakabilen... ...ve bize bize sorgulatan... ...yani varlıklar... ...ve gerçekten de hani bakarsanız... ...tarihte de bütün... E, her memleketten bir yazarların kedileri vardır hani böyle e, benim de mesela işte e, araştırmaya başlarken Ahmet Hamdi Tanpınar'ın huzuruna başladım neden çünkü en meşhur resminde kedisine kedisine sarılır <gülüyor> kendisi hani tabii kedi yok hikayede ama e, Yazarları ve çizerleri çok etkiliyor anladığım kadarıyla bir kediyle işlerini paylaşmak, ortamlarını paylaşmak. Evet, bir de bir yine spoilerlı bir soru. Bir kedi vardı aslında. Hangi sahilde tam hatırlamıyorum. Yani hatırlamıyorum değil ama anlamadım. Galiba yeni kapı taraflarında veterinere gittiniz beraber. Bir beyefendiyle beraber. Ve o da denk gelmiş bir an sanırım. Kurtuldu mu o kedi? <gülüyor> o e, Bomontay Organik Pazarı Feriköy Organik doğru. Pazarı e, Doğru bil, e, bi, Biz çekim süresindeyken Kedi iyiydi Yani yetiştirdik veterinere Toparladı sonrası ne olduğunu Bilmiyoruz tabi takip edemedik evet, Sokağal geri döndüğü zaman Ama evet çok öyle şans Eseri olaylar oldu o, o çok Güzel hani önemli bir andı Çünkü e, Tabi ben bu filmi kurgularken de Çekerken de hep Hatırla, ...hatırlamaya çalıştığım ve yapmaya çalıştığım şey... ...yurt dışında da görülecek bir film bu, umarım. Görülecek, görülüyor. Evet. Ee, önümüzde birkaç festival var, Amerika'da özellikle. Ee, hani İstanbul'daki kedi hayatının da tamamen sorunsuz... ...işte e, hiçbir dert görmeden yaşadıklarını da göster öne sürmek istemedim... Ve hani benim çocukluğumda da o baktığım kedilerin arasında çoğu hani ezilen çok oldu, hastalanan çok oldu falan. Ama filmimizde de yer alan Bülent Üstün'ü de anlatıyor. Hani o da çocukluğunda o kedilerin yaşamlarından ve ölümlerinden çok şey öğrendiğini, hani metanet duygusunu aldığını bu gerçekten de bize çok şey öğretiyor. Hani onun da bir filmde yer alması benim için çok önemliydi o temalardan biri. Ölüm ve yaşam aslında hani kedilerin bize gösterdiği ve örnek verdiği. Evet iyileştirme hikayeleri filan da izliyoruz. Çünkü film boyunca o yüzden insanla ilişkisi tam olarak kedinin hayatımızdaki konumunu da tekrar tekrar sorgulatan bir film bana kalırsa. Evet zaten vurguladığınız nasıl diyeyim tema denmez de yani. <gülüyor> Filmin vurgularından bir tanesi. ...insan doğa ve insanın kendiyle olan ilişkisi... ...ve çevresiyle olan ilişkiyi tekrar gözden geçirmesinde... ...bir tür aracı olarak aslında... ...kedi diyorsunuz, kediler demiyorsunuz mesela... ...kedi biraz daha böyle... ...nasıl diyeyim, özel isim gibi kullanılıyor hatta. Aynen, Öyle şey... ...yurt dışında hani mesela tabii ben... E, ...her ülke için konuşamam... E, ...Asya ve Latin Amerika için de belki konuşamam ama... E, ...büyük şehirlerde özellikle... Ki, e, ...hayvanları yönelik belli sistematik değerlendirmeler var. İşte hani bu ya ev hayvanıdır, Hı -hı. evinizde olur iş hayvanıdır, işinizi yapar ya da zararlı ve zararlı olan bir hayvandır, yok edilir. Gibi bir hani kategorize etme var. Ki bana o kadar siyah beyaz gözükmüyor bu olay. O kadar bariz bir cevap verilebilecek bir durummuş gibi gelmiyor. O yüzden filmde de hem çekerken fark ettim hem de kurguda da Öne çıkarmaya çalıştığım temalardan biri ya da sonuçlardan biri. Hani ben de bu, bu filmde bir cevap sunmuyorum ortaya. Ya da işte kediler şöyledir ve sorun hani onlar sorunları böyle çözülür falan diye bir şey de diyemem. Çünkü Hı -hı. o kadar kolay bir konu değil. Cevabı kolay olan bir şey değil. Fakat e, onlara olan yaklaşımımıza ve doğaya olan genel yaklaşımımıza... ...özellikle büyük şehirlerde olan yaklaşımımıza e, tartışma noktası... Başlangıç noktası olarak Hı -hı. sunuyorum filmi Hı -hı. gerçekten de hani e, ben bence yurt dışında şehirlerinde kedi olmayan şehirler çok daha yalnız ve yoksunlar bu sebepten dolayı biz o kadar şanslıyız ki çok yoğun geçen günlerimizde bir yerde durup bir kediye 30 saniye bile olsa sevebiliyoruz ve evet. o bize o hani durup o anın zevkini çıkarmanı çıkarmanın e, çıkarmaya zorluyor. <Gülüyor> bu her yerde mümkün değil. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz e, geldiğiniz için. Bu arada yurt dışında yaşıyorsunuz, belki de yurt dışındaki bu kedi hasretinden dolayı bu filmi çektiğinizi söyleyebiliriz diye son dakikada bir aklıma geldi. <Gülüyor> kesinlikle, kesinlikle. Ve yani e, o iki ay boyunca, sonra da montaj süresinde öyle bir e, ...doyum aldım ki yani ama hala çok... ...şimdi gelirken ben saldırıyordum kedilere zaten. <gülüyor> İstanbul'da çok, çok keyifliler yani ve de ben bir şey yaptım ...zaten kucağıma gelip oturup mırl mırladıkları için... <gülüyor> ...çok şanslı hissediyorum kendimi. <gülüyor> evet, vizyona girip girmeyeceğini bilmiyoruz galiba şimdilik değil mi? Şu anda belli değil ama ümidimiz o. Ee, ama bir şekilde herkese filmi iletmeyi e, hedefliyoruz. E, umarım yaz, yaza kadar... Yaza kadar festivallerde Görünsün biraz dünyada tanınsın Ondan sonra bir şekilde Herkesin evine gelsin istiyoruz Evet, evet. Peki. adresinden bakabilirsiniz Detaylara biz de bunu hatırlatalım evet, Ceyda Torun tüm ekibe de selamlarımızı iletirsiniz Burada elleriniz sağlık Çok teşekkürler